kabir ziyaretlerine gittiğimiz takdirde kabirdeki ölüler bizi duyar mı? Yani ruhlarının duyacağını e, söylüyor kitaplarımız. Selamun aleyküm hı hı. diyecek. Kabir ziyareti yapan kimse. Kime diyor selamun aleyküm diye? Kabir ehline. Kabirdeki onların cevabını biz duyamayız. Ondan sonra inna nahnu lahigune inşallah hı hı. biz de bir gün inşallah size kavuşacağız. Sizin konumunuza düşeceğiz diyecek. Onlara dua edecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sevabını bağışlayacak. Yani biliyorsunuz insan ruh ve bedenden oluşuyor. Ölüm dediğimiz hadise de ruhla bedenin ayrılmasıdır. Ruh ölümsüzdür. Yani onu hissederler. Evet, teşekkür ederiz. Abdurrahman Alp selamlarını iletmişler. Regil halinde olan bir kadın Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyabilir mi? Ee, okuyamaz Dua mahiyetindeki ayetleri okuyabilir. Yani regil hali demek adet hali. Evet. Hais hali demektir. Hayz halindeki bir kadın sadece dua mahiyetindeki ayetleri okuyabilir. Onun dışındakileri ezberden de olsa okuyamaz.